Yaşam için teknoloji. Merhaba Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin UNESCO'nun Dünya Doğal Mirası listesini almaya hazırlandığı, Burdur'daki Salda Gölü'nde yaptığı araştırmada dünya yüzeyindeki bakteri türlerinin evrimini anlamak açısından büyük önem taşıyan mikrobiyal türler keşfedildi. Gölün bu açıdan kapsamlı bir haritası çıkarılarak korunması gereken mikrobiyal hassasiyet bölgelerinin de Belirlendiği proje sayesinde elde edilen veriler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA tarafından Mars'ta devam eden projeler içinde nitelikli veri bankası olarak kullanılacak. Kuzey Doğa Derneği'nce Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde kuş halkalama ve araştırma çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmada Kuzey Yarımküreden Güney Yarımküre'ye göç halinde olan Küçük Kartal ağlara takıldı. Küçük Kartal'ın ayrıntılı bilgisini bakmak isteyenler için bilimsel adı Hieratus pennatus. A'dan kurtarıldıktan sonra Iğdır'da 13 Eylül 2021'de 10 gramlık bir uydu vericisi yerleştirilen kuş doğaya salındı. Takip sonucu aynı gün Van'dan İran'a oradan da 14 Eylül 2021'de Hakkari'ye gittiği anlaşılan Kartal Derecik ilçesi yakınlarından Irak'a geçti. Irak'ta 3 gün kalan kartal 17 Eylül 2021'de sınırdaki İmam Türkiye bin Abdullah doğa koruma alanını kullanarak Suudi Arabistan'a ulaştı. Ne diyelim yolu açık olsun bol bol yavru kartal yetiştirsin. Kurutma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuyucuk gölünde de %60'ı tekrar kar yağışıyla suyla doldu. Göl daha iyi tabi böyle olunca göçmen kuşlar da yeniden buraya uğramaya başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü, yağışların azlığı, havanın kurak geçmesi ve yöredeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını gölden karşılaması nedeniyle 2019 yılında tamamen kurumuştu. Valiliğin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmasıyla su verilerek kuruması önlenmeye çalışılan bu kuş cenneti tüm tedbirlere rağmen yine 2020 ile 2021 yılında kurumaktan kurtulamadı. Kışın su seviyesi yükselmeye başlayan göl, ilkbaharın ilk ayı Mart'ta etkili olan yoğun kardan da büyük bir fayda sağladı hem yağışlar hem de sondajla sağlanan Su ile su seviyesi her geçen gün arttı Kuyucuk Gölü'nde yeniden göçmen kuşları ağırlamaya başladı. TÜİK Türkiye'nin 2020 yılına ait sera gazı emisyon rakamlarını açıkladı. 2019 yılına göre %3,1 oranında artan sera gazı emisyonları toplamda 523,9 milyon tona ulaşırken kişi başına düşen emisyon miktarı da 6,3 tona yükseldi. Ekosfer Derneği, sera gazı emisyon artışının Türkiye'nin net sıfır emisyon planlarını zora soktuğuna dikkat çekti. Emisyon artışını değerlendiren Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz, sera gazı emisyonlarındaki her artışın Türkiye'yi net sıfır emisyon hedefinden uzaklaştırdığına dikkat çekti. Gürbüz, 2020 yılına ait sera gazı emisyon envanteri Türkiye'de salgının ilk yılında da emisyonları arttırmaya devam ettiğini gösteriyor. 2021 yılında da salgın ve ekonomik krize rağmen elektrik tüketiminin arttığı düşünülürse emisyon miktarı takip eden yılda daha da artacak. Sera gazı emisyon rakamlarındaki her artış Türkiye'nin 2053 için söylenen net sıfır emisyon hedefini de zora sokuyor. O nedenle Türkiye'nin bir an önce Paris anlaşması kapsamında ulusal katkı beyanını güncellemesi Kömürden kademeli çıkışı bir takvime bağlaması gerekiyor. Emisyonlarımızın %70'inin enerji kaynaklı olduğunu unutmayalım. Hedefleri net bir iklim planınız yoksa ekonomi gazı emisyonlarını yönlendirir. Hedefleri olan bir iklim planınız varsa iklim politikaları ise ekonominin yönünü belirler dedi Özgür Gürbüz Ekosfer Derneği'nden. Avrupa'daki çöplerin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili 24 9 Mart 2022'de yayınlanan bir haber, plastik atık ithalatı konusunu tekrar Türkiye gündemine taşımıştı. Gazeteci Kitchele'nin Londra'daki 3 Tesco G dönüşüm kutusuna 3 adet GPS cihazı yerleştirerek başlattığı araştırmanın sonucunda bu plastik kutulardan birinin Adana'ya geldiği haberi Bloomberg'de yayınlandıktan sonra Türkiye'de de önemli bir tartışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace, 2019 yılından beri Greenpeace'in plastik atık ithalat konusunda hem saha araştırmaları hem de bilimsel analizler yoluyla elde ettiği verileri kamuoyuyla da şefak bir şekilde paylaşmakta olduğunu belirtti. Gerçekten de onlar zaten bu sorunu, bu konuyu bu haberden çok önce gündeme taşımış. Kanıtları da ortaya koymuştu. İlgili haberin ortaya koyduğu esas sorun ise İngiltere'deki Tesco firmasının geri dönüşüm altında yeşil badana yani greenwashing yapıyor olması ve plastik atıklarını Adana'ya denetimsiz ve yasa dışı yollarla göndermesi. Bu habere ilişkin soruları yanıtlaması gereken Tesco ve İngiltere hükümeti diyor Greenpeace. Sessiz kalırken haberin Türkiye'de yalanlanması ise Maalesef yanlış bir yaklaşım, halbuki bu tespit üzerine Türkiye tarafından atılması gereken adım süreci araştırmak, ilgili ülkeler ve küresel şirketlerle irtibata geçerek bu tezler doğrulandığında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının zararıyla ilgili ülkeler ve şirketler tarafından tazmini için çalışmak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın.